Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve Namaz fıkın en önemli konularından birisidir. Zira namaz din demektir. Namaz Allah'ın rızasını kazanmak için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 Mümin olarak secde edip ruku ettiği zaman günde beş defa, bizin Allah Teala nasıl namaz kılmayan İsa Allah'ın oğludur haşa diyen kadar vahim bir suçu temsil ediyor. Namazsızlık onu simgeliyorsa namazda bir izin Teala cennet adamı olmayı simgeliyor. Ondan sonra alkol vesaire onlar bizin Allah Teala kolay namaz kılana Allah kapılarını kap açar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 bali oğluna bir Müslüman ne yapacak? Evin bodrumuna mı kilitleyecek onu? Hapis cezası verip veyahut da Müslümanlar filan namaz kılmayana ne yapacaklar? Evet. Bu çok önemli. Kesin kuralı koyuyoruz. Hiçbir mezhepte hiçbir alimin iştihadında devlete ait yetkiyi kullanmak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 Namaz kılan bir evden kız istemeye geldiği için o da e, namazda camide kılıp geldik şimdi ya da kayınpeder adayı ile beraber hemen cemaatten namaza durdular bir iki namaz kıldı siz de namaz kılıyor bu delikanlı diye mi e, kız aldınız verdiniz bunlar hep sorulacak şeyler üç günlük namaz takvimi yapıldı evlenmeden önce yoksa çocukluktan itibaren onun namaz takvimi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 Şeriatımızın bu konudaki hükmünün ağırlığı altında yanlış yaparsak şeytana yardım etmiş oluruz. Namaz ağır. bir aleyha. Namaza sabret. Sabırsız olmaz bu iş. Ve ehleke bis salati. Ailene namazı emret. bir aleyha. Ve sabret. Ne kadar büyük hikmet bu. Yani sabretmezsen namaz konusundaki